Aleykümler ve rahmetullah ve berekatuhu. Cumanız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri cümlenize razı olsun. Bugün çeşitli konularda bir e, e, konuları değişik olan birkaç hadis şerif okumak istiyorum. Birincisi Ebu Hüreyre radıyallahu ahten efendim e, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri şöyle buyurmuşlar. Mem talebet dünya halale. İstifafen anil mesele. Ve sayan Allah'ın ehlisi ve taattıran Allah'ın carihi ve asahullahü Taala yeme kıyameti ve vechuhi misl kameri lailat el ve men talebha harame müktesiren bıha mufakkiren laki Allah Azze ve Celle vehve aleyhi gadban. bu dünyada e, insan e, ihtiyacını karşılamak için çalışması icap ediyor. Efendim e, iş kuruyor, memuriyet yapıyor, işçilik yapıyor, amelelik yapıyor, sanat e, icra ediyor, bir hüner ortaya koyuyor, ziraat yapıyor, bir yol ile efendim topluma e, bir şey arz ediyor, hizmet veya eşya veya efendim e, üretim e, bir şekilde geçimini temin ediyor, çalışıyor. Tabi. E, esas itibariyle İslam'a göre hepimiz Allah'ın kuluyuz. Bu dünyaya imtihan için geldik. Esas gayemiz Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmek. Yani Allah'ın istediği kul olmak. Allah'a ibadet ederek vakit geçirmek. Peki o zaman ne yapalım? Yani Allah'a ibadet etmemiz lazım geldiğine göre efendim işi gücü bırakıp efendim ibadete yönelelim dünyaya hep aldırmayalım. Zaten hadis-i şerifler var. Dünyaya karşı zahidane bir tavır takınmak lazım. Metelik vermemek lazım. Efendim dünyayı gözüne, gönlüne e, efendim hedef olarak almamak lazım. Dünyayı gönlüne sokmaması lazım. Ahireti hedef alması lazım. Bunu konuşmalarımızda zaman zaman bir söylemiştik. Peki ne olacak? Bir taraftan efendim e, şair demiş ki e, birisini met ediyor şiiriyle efendim ama adam met edilecek bir kimse değil e, demiş ki yani ben seni met etmezdim ama ne yapayım ki evde çoluk çocuk var işte onun için böyle bir metiye yazıyorum senden biraz para gelsin diye demiş. Hani viran olası hanede evladı iyal var diye böyle anlatılır. Tabii e, o şeyi böyle sevilmeyen bir insanı met etmekten mecburen kerhen e, etmekten sıkıldığı için viran olası hane diye söz ile hincini hanesinden e, almış. Çoluk çocuğu yüzünden bunu yaptığını anlatmış. Tabi mesele sadece öyle değil. Yani hayat insan yaşamak için hayatta bir uğraşma vermesi gerekiyor. Buna hayat mücadelesi diyoruz. Yaşamak için düşmanlarla da mücadele etmek lazım. Çevre şartlarıyla da mücadele etmesi lazım insanın. Efendim, boş durduğu zaman suyun üstünde efendim e, kalamıyor. Batıyor ağır e, olan şey e, çalıştığı zaman efendim, gayret gösterdiği zaman oluyor. Kuş kanadını çırpmazsa uçamıyor. E, efendim, hatta biraz da e, romantik ve şairane İranlı şairin birisi diyor ki efendim e, her şey çalışmanın sayesinde insanın eline gelir. E, efendim, e, hatta Süt bile çocuk emdiği zaman memeden çocuğun ağzına gelir diyor. Yani masum bir şeyden habersiz küçücük bir çocuğun bile birazcık bir çalışma ile yani şöyle bir emme faaliyeti yaparak efendim sütün memeden ağzına geldiğini efendim ifade etmiş. Tabi güzel bir şey. Hani masum küçük bir çocuk annesi tarafından besleniyor ama orada bile bir güzel şey yakalamış şair noktayı yakalamış. O bile bir ağzını oynatıyor, bir emiyor, bir çalışıyor da ondan sonra süt geliyor. Ya bir berondan ya memeden, yalancı memeden veya hakiki memeden geliyor işte. Yani çalışınca geliyor. E bu çalışma mecburi, çocuk için de mecburi, büyük için de efendim hayatın gereği, faaliyet göstermek lazım. Bu da güzel bir şey. Yani biz bunu seviyoruz. İslam da seviyor. Çalışmayı, sahi gayreti İslam medediyor. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nasihatleri arasındaki şeyi nasıl kuracağız? İncilikleri nasıl yakalayacağız, kavrayacağız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bu dünya benim için önemli değil diyor. ben Benim dünyayla ne ilişkim var? Ben bir ağacın altında biraz gölgelenen bir yolcu gibiyim. Efendim biraz sonra kalkıp gideceğim. Benim yerim asıl yerim ahiret diyor. Mevlana Celaleddin Rumi kamışlıktan efendim kesilen bir kamışın e, acı acı feryat ettiğini yani kavalın güzel neyin güzel sesinin o ayrılıktan dolayı olduğunu Aslına kavuşmak istediği için böyle yanıp yakıldığını e, Böyle şairane bir şekilde dile getirmiş Tabii asıl ahiret olunca ne olacak dünya Şimdi hem Allah'a ibadet etmemiz lazım Hem ahiret asıl dünya fani Dünya ile bizim ilişkimiz olmaması lazım Resulullah'a uyuacaksak. Bir taraftan da dünyanın içinde yaşıyoruz ve yaşamak için de çalışma gerekiyor. Peygamber Efendimiz bu hususta ne buyuruyor? Çok iyi biliyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Efendim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin hadis-i şeriflerini İslam şahane dengeler dini yani her hususta dengeyi sağlıyor. En güzel yolu yani Avrupalıların optimum diyorlar yani bir şey için faydaları, zararları, karları iyi taraflarını, kötü taraflarını hesaplarsınız en uygun yolu seçersiniz. Şöyle yaparsak en uygun olur diye. İslam işte en uygun olanı tavsiye ediyor. Efendim her hususu dengeyi kuruyor. Yani bir tarafa fazla bastırıp dengeyi bozup bir tarafı ihmal etmiyor. Dünyada çalışmak konusunda da dengeyi çok şahane sağlamış bir hadis şerifinde peygamber Efendimiz buyuruyor ki böyle doğru sözlü güven güvenilir güvenilecek ya, ahlaka sahip bir tüccar peygamberlerle şehitlerle beraber haşır olacak mahşer günü. yani hem ticaret yapıyor kazanç efendim hem de peygamberlerle şehitlerle aynı seviyede sayılacak kadar saygın bir kimse oluyor İslam'a göre neden doğru sözlü olmak efendim ve Efendim güvenilir olmak, aldatıcı olmamak şartıyla bunu böyle söylüyor. Neden? Çünkü ticaret de bir ihtiyaç. Yani uluslar arası ticaret olmasa, şehirler arası ticaret olmasa, köyden şehire, şehirden köye üretim üretilen efendim mallar, mahsuller, bitkiler, sebzeler, meyveler, kumaşlar, efendim araçlar karşılıklı iletilmese, ticaret olması olur mu? Yani e, onun için ticaret makbul bir e, e, saygın bir meslek ve Peygamber Efendimiz kendisi ticaretle meşgul olmuş ve ticaretin en güzel örneklerini vermiş. Medine-i Münevvere'de çarşıyı pazarı dolaşıp teftiş eylemiş. Efendim çarşıya pazara esaslar koymuş. Kimsenin haksızlık yapmaması için, yer kapmaması için, bir başkalarını mağdur etmemesi için, malı güzel satması için Kur'an-ı Kerim'de Mutafifin e, suresi var. Yani ölçünde tartıda Müslüman gayet güzel hareket edecek, dürüst hareket edecek. Hile yapmayacak. Kumaşı ölçerken eksik ölçmeyecek. Bir şeyi tartarken eksik tatmayacak. Tartmayacak. Alırken, fazla alıp verirken kısıntılı hileli eksik vermeyecek. Bunların hepsinin esaslarını İslam ortaya koymuş. Efendim. E, Ticareti de makbul bir meslek olarak e, ortaya koymuş. Çünkü ger gerçek bu. Yani ticaretsiz, dünyevi hayatta e, böyle insanlığın gelişmesi, insanların rahatı mümkün olmaz. İş bölümü olmasa, alışveriş olmasa insan hayatı için gerekli her şeyi kendisi yapacak. Yeminden yemesine kadar mümkün değil. Eski ilkel çağların, tarım toplumlarının, daha önceki il ilkel toplum, toplumlarının durumu bu ticaret makbul. Efendim, sonra bir insanın çoluk çocuğunu beslemek için çalışması makbul. Peygamber Efendimiz dilenmeyi yasaklamış. Git ipi al karşıdan odun topla pazarda getir sat ama dilenme diye dilenen bir kimseyi engellemiş. Kendisi bir taraftan fakir bir kimse gördü mü yüreği parçalanıyor yardım ediyor. Bol bol yardım ediyor. Dağlar gibi, derya gibi, yağmur gibi, güneş gibi, cömert efendim yardım ediyor. Bir taraftan da dilenen insanlara eğer sağlıklı, sıhhatliyse, öyle bir durumu yoksa, dilenmeden yaşayabilecek durumu varsa, dilenmek mecburiyeti yoksa, efendim çalışamayacak durumda değilse, çalışmasını, hamallık da olsa, odun toplamak da olsa bir şey yapmasını tavsiye ediyor. O halde denge kuruyor İslam, yani onun güzel bir şey olduğunu söylüyor, cihat gibi olduğunu, sevaplı olduğunu söylüyor, Allah'ın sevdiği bir durum olduğunu söylüyor. De dengeyi kurmak lazım. Yani hem o çalışmayı yapacak ama ne maksatla yapacak? Yani çalışmayı yaparken her şey niyetlere göre olduğuna göre. İslam'da kalbin, gönülün, insanın fikrinin onu yapmaktaki amacının esas olduğunu biliyoruz. Ameller niyetlere göredir diye. Çok e, büyük bir kaide var İslam'da. Yani ticaret nasıl olacak? Bu hadis-i şerifte o göründüğü için size bunu o bakımdan anlatmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, من talebet dünya halale. Kim dünyayı talep ederse. Dünya kelimesini tabii zaman zaman açıklıyorum belki ama yeni bir dinleyici için de açıklamak lazım. Biz bugün dünya kelimesini başka anlamda kullanırız. Hadis-i şeriflerde o anlamda değil. Biz bugün dünya deyince e, efendim enlemleriyle boylamlarıyla kıtalarıyla okyanuslarıyla yer küresini hatırlıyoruz. Halbuki e, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis şeriflerde o o manaya gelmez dünya kelimesi. O manaya gelen kelime semavat ve arz diye arz diye e, geçer. Dünya dendiği zaman şu anda yaşamakta olduğumuz hayat kastedilir. Bir bu hayat var. Şu anda yaşamakta olduğumuz hayat. El hayatü dünya yani bulduğumuz bize şu anda yakın olan hayat. Bir de el hayatül ahire Bir de bu hayat bittikten sonra, ölümden sonra olacak olan ikinci hayat yani ebedi hayat. Ona da ahiret diyoruz. Ahiret de zamanla ilgili bir terim, bir tabir. Efendim, dünya da zamanla ilgili bir tabir. Yani şu anda yaşadığımız zaman, ölümden önceki yaşamımızın olduğu devre dünya. Öldükten sonraki öbür taraf tabi Berzah var vesaire ama ahiret, kabir ahiretin ilk benzilidir deniliyor. Dünyayı böyle anlamak lazım. Şimdi kim dünyayı talep ederse yani bu yaşam için bir takım faaliyetlere yönelirse, dünyalık diyebiliriz biz yani dünyalık temin etmek için çalışmak e, diyebiliriz. Kim bu dünya yaşamı için faaliyetlere yönelirse hani ibadet edecekti Şa i̇şte bak camide durmadı, kalktı çarşıya, pazara gitti, dükkana gitti. Yani kim dünyalık talep ederse, dünyalık isterse, dünyalığı edetme yönelirse, e ne olacak ahiret istemesi lazım da, efendim halalen helal yollarla. Biliyorsunuz kazancın efendim bir helal yolu var, helalinden kazanmak var. Bir de haram yolu var. Her şey böyle. Evlenmenin bir helal yolu var çok sevap, efendim, bir de haram yönü var, çok günah. Evlilik, nikah, efendim ötekisi zina. Efendim e, birisinden bir şey almanın bir helal yolu var. Satın almak veya onun bağışlaması veyahut başka helal e, e, yollarla takas yoluyla vesaireyle para yoluyla e, efendim. bir de onun haberi olmadan aşırmak var. O, o da almak ama o işte gizli aldığı için haram oluyor. Tamam. Kim dünyalık bir şeyi dünya faaliyetlerini, kazanç faaliyetlerini, dünyayla ilgili bir şeyi yapmaya yönelirse, onu talep ederse, halalen, yani helal yollarda. Helal yollar nelerdir? Bunları tabii İslam sıralamış. Bütün faaliyetleri böyle bir tefekkür konusu olarak felsefi yönden ele almış, incelemiş yani. İnsan ne gibi efendim e, helal faaliyetler yapabilir kazanç için diye sıralamış. Ziraat demiş, ticaret demiş, sanat demiş, efendim e, vesaire cihat demiş. Bunların hangisi uygundur? Dilenmek demiş mesela bazı da el açıp dileniyor. Bunların hangisi uygundur? Helaldir, sevaptır? Hangisi mübahdır Olabilir de olmayabilir de. Hangisi haramdır? Kesinlikle olmaz. Bunları bildirmiş. İşte bu çeşitli mal, mülk efendim kazanç elde etmek yolları içinden helal olan yolla bir şeyler elde etmeyi talep ederse insan, dünyalık kazanmayı talep ederse bir. Demek ki dünyalık talebi mecburiyet, yaşam için şart ilk kelime önemli olan şart helalinden isteyeceğiz. Önüne iki tane imkan geliyor insan. Bir, şu efendim şeyi helal yolla almak. İki, haram yolla onun bir çaresini bulup almak meşru yollarla efendim kanunsuz yollarla. Tamam. Hangisini tercih, tercih ediyor Müslüman? Helal yoluyla. Şimdi az önce efendim haberlerde dinliyordum. Ee, bazı işçiler efendim isyan etmişler. Galiba efendim Karabük, Kastamonu taraflarında isyan etmişler. Allah Allah bu işçiler niye isyan etti? Çok değişik bir sebeple isyan etmişler. Bakın bizim Anadolu'muzun Kardeşlerimiz ne kadar temiz anından öpmek lazım. Ne kadar mübarek toprak, ne kadar mübarek insanlar. İşçiler isyan etmiş. Niye isyan etmiş? Efendim fabrikaları e, özelleştirme e, listesine alınmış. Özelleştirilecek bu fabrika. E, şey, kereste, tomruk işleyen bir fabrikaymış. Özelleştirilecek fabrika. Fakat e, özelleştirilme kolay olmuyor biliyorsunuz. Gazetelerden takip ediyorsunuz. E, çeşitli efendim, e, merasimleri var, mevzuat var, sıkıntılar var, zorluklar var. Tahakkuk etmemiş. 8 aydır üretim durmuş. Tabi üretim durdu ama efendim e, işçinin hakkını korumak için de tabii, kanunlar olduğundan fabrika işçilerin parasını vermeye devam ediyormuş. Fabrika işçileri çalışmadığı halde çıkartamıyor. Parasını vermeye devam ediyor. Özelleştirme de 8 ayda tahakkuk etmemiş. İşçiler isyan etmiş. Ne diyorlar? Biz çalışmadan para almak istemiyoruz. Alın bu paraları geriye. E biz helalinden e kazanmak istiyoruz. Alnımızın teriyle kazanmak istiyoruz. Fabrika açılsın. Çalışsın. Alın teri dökelim. Çalış çalışalım. Hak edelim. efendim. Alalım böyle durup dururken çalışmadan para almak gönlümüz razı değil demişler. Bu işte Anadolu insanımızın asaletidir, soyluluğudur, köylüdür ama belki sülalesi tanınmış böyle bir beye, bir sultana, bir sadrazama dayanmıyor ama ahlaken asildir. Ahlaken sultan gibidir. Allah razı olsun. Alınlarından öpmek lazım. Helal et, helalen. Evet, dünyalık bir şeyi talep ederse bir insan helal yolla. Bir. İkincisi, istifafen anil mesele. Mesele de Bugünkü kullanışıyla Arapçadaki hadis-i o devirdeki kullanışı birbirinden farklı. Kelimelerin devirleri var, hayatları var, başkalaşımları var. Şimdi o devirde mesele, bu devirde de tabii Arap ülkelerinde mesele dilenmek manasına geliyor. Bizde mesele sorun, problem manasına geliyor. İstifafen anil mesele, yani dilenmekten kendisini korumak için yağlık kazanmaya, helal yolla kazanmaya yönelirse. Tamam burada çalışmanın kazanmanın bir güzel asit hedefi daha Peygamber Efendimiz tarafından e, ortaya konulmuş oluyor. İşaret buyruluyor. Yani bir insan çalışmazsa ne yapar? Başkasına yük olur. Mesela hastalandı. O konu bacağı kırıldı. Sakat. Çalışamıyor. Bir şey üretemiyor. O zaman el açıyor. Allah rızası için. Bana yardımcı olun diyor mesela. Bu istemektir. Dilenmektir. Efendim hani meslek olarak yapmasa bile sonra insan bir akrabasına falan gidiyor çok sıkıştım kusura bakma bana şu kadar boç ver diyor bu da bir istemek veya aşk kaldım e, sen yakınımsın arkadaşımsın bir çanak aş verir misin diyor işte istemekten dilenmekten korunmak için çalışmazsa istemek zorunda kalacak dilenmek zorunda kalacak iffetini korumak ve iffetini ne gölge düşürmemek dilenmekten kendisini korumak için yapıyorsa bunu helal yolda yapıyorsa iki. Evet. Demek ki dilenmek iyi olmadığında burada Peygamber Efendimiz ifade etmiş oldu. Dilenmekten sakınmanın güzel olduğunu anlıyoruz. iffet olduğunu, soyluluk olduğunu, efendim namusunu, şerefini korumak olduğunu anlıyoruz. Bu da güzel. Efendim İslam'ın ne kadar güzel değerleri var. Vesayen ala ehlihi üçüncü bir e, noktaya geldik. Üçüncü bir husus e, ailesi bakımıyla yükümlü olduğu insanlara efendim e, karşı bir e, çalışma olsun diye. Tabi çalışınca bir insan bir evin reisi, bir baba kime bakıyor? Hanımına bakıyor. Çocuk çocuğuna bakıyor. Evin kirasını veriyor, İhtiyaçları karşılıyor. Evet. İşte sayen ala ettikleri ailesi ihtiyaçlarını karşılamak onları efendim böyle rahat ettirmek için gayret ederek yapıyorsa bu dünyalığı istemesi dilencilikten korunmak için helal yolla ailesinin ihtiyacını karşılamak için yapıyorsa üç bu da güzel bir şey yani evlilik niçin sevap? birçok bakımdan tabiata uygun İslam evliliği sevap sayıyor neden sevap? efendim bakın bir kere haramdan korunmuş oluyor efendim kendisini namuslu korumuş oluyor ikincisi kaç kişinin geçimini üstüne alıyor evin çalışan reisi kaç kişiye bakıyor ne kadar güzel bir şey kim kime iyilik yaparsa Allah onu mutlaka değerlendirir zerre kadar hayır yapsa değerlendirir baba çoluk çocuğuna ekmek getiriyor efendim aşk getiriyor sebze getiriyor fileler dolusu efendim küval dolusu, küfe dolusu şey getiriyor o sevapsız kalır mı? E, fakire bir sadaka veriyorsun sevap oluyor da insanın evine getirdiği efendim erzak yiyecek yiyecek sevap değil mi? Daha fazla sevap. Ne kadar daha fazla sevap? Efendim 1'e 700 misli sevap. Bu rakamı bir daha söyleyeceğim. Kafanızda e, iyice güzel bir yere yerleştirin. Size başkalarına göğsünüz kabara kabara anlatın. İslam böyle güzel diye başkaları da bilsin. Yani İslam'ı yaşamayanlar olabilir. Belki siz seyahat ettiğiniz için Avrupa'ya gidersiniz, Rusya'ya gidersiniz, belki efendim Singapur'a gidersiniz filan. Oralarda birisiyle karşılaşırsınız. İslam ne sen, sen Müslümansın filan derse işte bak insanın İslam'da ailesi için çalışma yapması ve masraf yapması birey 700'le mükafatlandırıyor. 700 bisli mükafatı büyük oluyor. Yani sadaka Belki 1'e 10'dur da ötekisi 1'e yüz olunca ne kadar daha fazla oluyor artık siz rakamları birbirine e, yan yana koyup değerlendirin. Ailesine bakmak çok sevap, çoluk çocuğuna bakmak çok sevap. Bir anne çocuğunu kucağına alıyor da bakıyor ona, emziriyor. Bu cihat yapmış gibi sevap. Peygamber Efendimiz böyle bildir. Onun kahrını çekiyor, gece uyumuyor. Efendim sallıyor. Bilmem hastalandığı zaman başucunda bekliyor. Mübarek annelerimiz yaşayanlara Allah uzun ömür versin. Ahirete göçenler, nur içinde yasından Kabirleri cennet bahçesi olsun. Cennet tabii annelerin ayakları altındadır. Ayaklarının öpülmesi lazım annelerin. Efendim ne kadar zahmetler çekiyorlar. Onlar boşa mı gidiyor? Evet bir para çıkmıyor ortadan. Kese açılmıyor. Şu kadar para verilmiyor ama çocuğa bir emek, bir İyilik yapıyor Bir cana değil insanın kendi çocuğuna iyilik yapması. İslam'da insan bir ağaç dikse, o ağacın efendim üstüne kuş konsa meyvesini gagalasa, ondan bile Allah cevap veriyor. O ağacın altına birisi otursa, gölgelerin ise Allah ağacı dikene ondan bile sevap veriyor. İslam'da boş yok. Hani boş yok sözünü bazıları kullanıyorlar ya hani böyle Kur'an'larda şeylerde hangisini çekersen çek. Boş yok. İslam'da boş yok. Yani her güzel faaliyet değerleniyor. Zerre kadar hayır da olsa zerre kadar şer de olsa hepsi değerleniyor. Helalden isteyecek dünyalığı kazancı. efendim Dilenmekten kendisi korunmak e, amacını taşıyacak. İki ailesi e, ne efendim ihtiyaçlarını karşılama amacını e, taşıyarak. Güç ve taat tufan dördücüye geldik ve taat tufan ala carihi bakın İslam'ın alın bir güzel manzara daha değişti şimdi bir güzel yüzünü daha görüyorsunuz ve ta'at tufan ala carihi can ne demek? Komşu demek Arapçada komşusuna lütufta, iyilikte atıfette bulunmak niyetiyle. Bak ne kadar güzel İslam. Yani komşusuna ikramda bulunmak sevam. Komşuma da ikramda bulunayım diye çalışıyorsa, niyetlerinde bunlar varsa bakın helalinden kazanmak istiyor. Niyetinde bu var. Dilenmekten korunmak istiyor. Şerefini korumak istiyor. Allah olsun istiyor. Çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. Onunla da yetinmeyip konu komşusuna da atıfette, lütufta, bağışta, ihsanda bulunmak istiyor. Şunu da yazın e, hafızanızın bir kenarına. Evinizi çok yüksek yapıp da komşunuzun rüzgarını engellemeyin bile diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in lütfen sevgili Müslümanlar lütfen hadislerini okuyun, lütfen hayatını okuyun. Ne kadar hazinelerle karşılaşacaksınız. İslam'ın ne kadar âli, cenap olduğunu, ne kadar yüksek din olduğunu anlayacaksınız. Aşık olacaksınız. Veya aşkınız artacak, Aşkınız ziyadeleşecek. Gözünüz, gözünüz yaşanacak. Bakın, dünyalık talebinin ne sebeplerle yapılması gerektiğini, nasıl sıralıyor Peygamber Efendimiz? Küçücük bir cümlede ne hazineler, ne güzellikler var. İslam ne kadar güzel. Helalinden isteyecek. Haramda üzerek değil, kimseyi aldatarak değil. Dilenmekten şerefini korumak için yapacak. efendim ailesinin ihtiyaçlarını karşılamayı, onları iyi geçindirmeyi düşünerek yapacak. Bir de fazlasıyla konu komşuya da efendim, ikram ederim filan diye. Ha, i̇şte böyle dünyalık talebi olursa ne mutlu, böyle olmaması lazım. Bizim dünyalık talepleri de mecburi yaparken işte bu niyetleri biz de kalbimize yerleştirelim. Ne olur böyle olursa yani ahiret için çalışmadı. Camiden çıktı da dükkanına gitti, iş yerine gitti, çalıştı. Ve asahullah ve asahullah Teala, yevmel kıyameti ve vechu mislül kamerile o, o, Oradan da sevap kazanır. Yani camiden çıktı, işe gitti ama fazla mazı kıldıktan sonra oradan da sevap kazanıyor. Allahu Teala Hazretleri kıyamet gününde onun yüzünü ayın 14'ü gibi pırıl pırıl nurlu olarak efendim ilerliyor. Öyle şey yapar, bahseder onu kıyamet günü mahşer yerine öyle gelir. Ayın 14'ü gibi pırıl pırıl yüzlü, anlı ak yüzü ak, efendim Allah'ın sevgili bir kulu olarak etrafa ayın mehtabın nur saçtığı gibi öyle geliyor, öyle gelecek. Yani Allah'ın ikramı bu. Yani o kulu Allah'ın sevdiğini anlıyoruz, seveceğini ve mükafatlandıracağını, mükafatlandıracağını anlıyoruz herkesin korktuğu iyi insanların yüzleri atmak olacak da kötüleri de kapkara olacak. buruşacak, kırışacak kaşlar çatılacak ee, eyvah vaziyet fena filan diye mücrimler kafirler de mahvolacaklar o gün. Yüzleri vücuhu müsvedde müsvedde bu müsvedde kağıt değil, simsiyah demek. Yüzleri simsiyah olacak kafirlerin yani biz mosmor olacak diyoruz bazen öyle diyoruz mosmor oldu filan diyoruz Dünya hayatında ahirette simsiyah olacak. O kafirlerin yüzleri efendim. iyilerin de yüzü pırıl pırıl olacak işte. Bakın işte ne demiş oluyor Peygamber Efendimiz? Peygamber efendimizin e tabi bir hadisiyle yetinmemek lazım. Bir konudaki hadis-i şeriflerin topluca göz koymalı insan kararını öyle vermeli. Zaten ben üniversite hocası olarak talebelerime hep söylerdim yani bir konuyu araştırıyorsanız o konudaki bütün şöyle veya böyle iyi veya kötü olumlu veya olumsuz her bilgiyi toplayın önünüze alın ilk iş bir araştırmacının hakikati arayan bilim adamının ilk işi her çeşit bilgiyi önüne koymasıdır bütün bilgiler önünde bulunsun ondan sonra onları sınıflandırır tasvif eder efendim izale eder tasfiye eder ondan sonra ilmi çalışmanın öteki noktalarına geçer. İlim, bilimsel gerçeklere, ilmi sonuçlara öyle ulaşılır. Onun için yani İslam'da efendim, İslam miskinlik dini, tasavvuf miskinlik yolu efendim, işte bilmem, dağların başlarına çekiliyorlarmış, çalışmıyorlarmış, tembellermiş, yalan. Son derece yalan. iftira. Efendim, hiç tarihte efendim, e, güzel misalleri görmüyorlar mı? Yani e, toplum içinde kimler topluma faydalı, kimler zararlı görmüyorlar mı? Melek gibi insanlara niçin iftira ediyorlar? Bak e, ahireti isteyecek. E, amacı ahiret olacak. Yeneti kazanmak, Allah'ın kazanmak olacak ama dünyalığı da ötekiler gibi dünyalığı gene çalışacak. Yani böyle dünyaya tırnaklarıyla elleriyle sarılmış böyle kucaklamış ehl-i dünya insanların böyle haris efendim hırslı efendim kimseye zırnık vermeyen insanların dünyayı sarılması gibi değil. Evet dünyalık içinde bir çalışma yapacak ama şu şu şu gayeleri taşıyarak şu şu şu fikirlerle yapacak diye İslam tarif ediyor. İslam'ı güzel şey yapmak lazım. İslam miskinlik dini değil. İslam çalışma dini çünkü çalışmayı teşvik ediyor. İslam başkalarına iyilik etmeli hazine, İslam nur kaynağı, İslam'ın güzelliklerini bir hadis bile anlatıyor. İslam'ı kötüleyenler tabii ahiretlerini mahvediyorlar. Onlara da acıyoruz. Lütfen ahiretinizi mahvetmeyin. Ben ilericiyim, ben devrimciyim, ben ateistim, ben efendim e, inançsızım, ben e, gericilere karşıyım. Karşısına bak. Gerici ne diyor? Dur bakalım, bir dinle, Bakalım nasıl yaşıyor? Anla. Tembel mi, çalışkan mı? Haram yiyor mu, yemiyor mu? Dürüst mü, değil mi? işini nasıl yapıyor? Efendim, fikrin nasıl? Bak, basit bir işçi. Belki ilkokul mezunu bile değil. Ama çalışmadan para almak istemiyor. Bu büyük bir asalettir. Bence bu, İngiltere kralçesinden daha asil bir insan. Neden? Bak, kimsenin hakkını yemek istemiyor. Fakir, yani insan zenginken çıkartıp bir şey verir. Bu mühim değil. Ama fakirken, ben çalışmadan para almıyorum demek evde çocuk çocuğun ihtiyacı varken çalış çalışmadan almak istemem, haram para istemem demek büyük bir fazile. Allah böyle dünyaya helalinden dünyalık kazanmayı, helalden isteyen, dilenmekten şerefini korumayı düşünerek isteyen, evem çocuk çocuğuna karşı ihtiyaçları karşılamak için bir fedakarlık olsun, çalışma olsun diye yapmak isteyen, konu komşusuna da iyilik yaparım, paramın fazlasıyla da hayır hasenat yaparım diye yapanın allah Teala Hazreti Kıyamet gününde yüzünü, efendim, ayın 14'ünde Dolunay var. İşte Dolunay'ın pırıl pırıl olduğu gibi mahşerinde yüzünü nurlu yapacak. Tabii cennetlik olacak böyle bir kimse. Şimdi, şimdi Peygamber Efendimiz karşı tarafı da anlatıyor. Yani, ve men talebeha. Dünyayı yine isteyen insanlar var. Dünyalık peşinde olan başka insanlar da var. Bakıyorsunuz bir şekilde bir sürü insan hacı amcalar da var. Aksakallı. O da dükkanı var. Çalışıyor. Başkaları da var. Gayrimüslimler de var. İnançsız olduğunu efendim mezih etmiş gibi bağıra bağıra söyleyip inançlıların karşısına çıkıp efendim asıp kesip bağırıp çağırıp şey yapan insanlar da var. Bakın ve ben talebe ha dünya kazancı, menfaati vesaireyi isteyen. Ama nasıl? Haramen. Haram yolda. Yani ister hırsızlık olsun, ister rüşvet olsun, ister faiz olsun, ister repo olsun, ister devleti soymak olsun, ister halkı soymak olsun, ister hazineyi soymak olsun, nereden gelirse gelsin mühim değil. Efendim işini uyduruyor. Efendim haram yoldan bir büyük avantaj kazanç kâr, efendim avantada diyorlar. Efendim çeşitli laflarla böyle e, çirkin yollarla kazanır kazanıyor, zengin oluyor, arabaları oluyor, köşkleri oluyor, yalıları oluyor, kotraları oluyor, filan. Ee, haram yoldan. Sonra bir biha göbürlenmek için benimkiye ondan daha çok, benim malım daha çok diye fiyaka yapmak için, caka satmak için, tantana için, şatafat için, debdebe için, ben daha güçlüyüm, daha zenginim demek için müfâhiren efendim daha çok malım olsun daha çok biriktireyim derken bir de övünerek yani böbürlenmek için şey yaparsa e, parayı kazanırsa bunlar da dünyalığı talep etmenin ters fikirleri efendim bu fikirlerle bu niyetlerle efendim şey yaparsa bir insan ne olur? Allah'a azze ve celle aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleriyle o da huzuruna çıkacak huzurunda karşılaşacak Allah'la ve aleyhi gadvan huzuruna çıktığı zaman Allah'ı karşısında gazap etmiş vaziyette görecek. Yani Allah'ın gazabına uğrayacak. İslam böyle yani e, dünyalık istemenin güzel yolu var. İnsan o yollarla dünyalığı ister kazancını öyle sağlarsa ayın 14'ü gibi yüzü pırıl pırıl nurlu olacak cennete girecek. Haram yollarda kötü niyetlerle kazanırsa... O da Allah'ın huzuruna, Allah ona gazap etmiş bir vaziyette varacak, gazabına uğrayacak, kahrolacak, mahvolacak. Mal kazanmak konusunu konuştuk da, mesela İslam'ın çok aziz bulduğu, çok teşvik ettiği, çok sevaplı diye söylediği bir iş düşünelim. İlmi İslam, e, talep etmeyi, öğrenmeyi, talebe olmayı, öğretmeyi çok teşvik ediyor. Bunun çok sevabı olduğunu söylüyor ama... Burada da gene niyet önemli. Yani doğrudan doğruya böyle hemen ilim öğrendi diye böyle bir hemen çok büyük mükafatlara insan ermiyor. Tamam bu üniversitede profesördür, cennete gidecek. Allah buna çok mükafat verdik. Dur bakalım, öyle değil. İnsanın ilim öğrenmekteki efendim niyeti önemli. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes Allah anh'ın bize bildirdiğine göre, Men talebe babem minel ilim. Kim ilimden bir bölüm talep ederse, yani öğrenmeye gayret edersin diyelim ki efendim, kendisi dökümcü de, dökümün güzel olması için bir şey e, öğreniyor. Veyahut, efendim, acaba cenaze nasıl kaldırılır İslam'da? Falan, dur şunu öğreneyim, diyor. Veyahut, efendim, ömreye gideceğim. Ömrenin şekli şemaili nasıl? diye Bir bölüm, bir bahis e, e, öğrenmek peşine düşen bir insan. Ee, ilmi ilim, ilimden bir bir şey öğrenmek için. Buradaki niyeti ne mesela? Bunun işi yapıyor. Bu ilmi öğrensin de kendi nefsini ıslah etsin. Kusurları varsa onları atsın. Eksikleri varsa onları tamamlasın. Nefsini ıslah etsin. Nefsi olgun bir nefsi olsun. Nefsi ne demek? İnsanın benliği, içi. Yani insan dışından e, insan olsa yetmez. içi hayvan olabilir. Afedersiniz. Domuz olabilir. İslam'a göre köpek gibi olabilir, sırtlan gibi olabilir, aslan gibi olabilir, tilki gibi olabilir. Yani niye böyle hayvan isimleriyle hadis şerhlerde bildirilmiş? İnsanlar kolay anlar. Efendim e, bu hayvanlar bir e, vasfıyla tanındığı için işte o hayvan gibi deyince ha tamam anladım der insan. E, efendim e, insanın içinde ...duygularına göre insan iyi insan oluyor... ...kötü insan oluyor, kalleş insan oluyor... ...efendim, hilekar oluyor... ...hain oluyor, vefasız oluyor... ...efendim, vurdum duymaz oluyor... katlar oluyor, duygusuz oluyor... ...bunlar hep insanın içine ait vasıflar... ...e bu adamın dışında... ...çok iyi kumaştan yapılmış... ...birinci sınıf tercinin elinden çıkmış... ...elbiseler var, kıymeti yok... ...içi fena, e, nefsi fena... iş dünyası fena... ...beni, e, benliği... Efendim, Asıl Allah'ın değer verdiği kısmı fena olmaz. Değeri olmaz. Elbiseyi çıkartırsın, bir başkasına giydirsin. Bir katile giydirsin, götür şeye, hapishaneye en azılı efendim idamlık birisine giydir. Ki giyebilir yani uyuyorsa vücuduna, elbiseyle insan adam olmaz. Dış kıyafetle, suretli olmaz. insanın insan olması, insanın kamil olması... İçinin eğitimiyle, terbiyesi iledir. İslam buna da çok önem veriyor. Bakın ilmi öğrenecek ne maksatla? Nefsini düzeltmek için. En olgun bir insan olayım. Bilge bir insan olayım. Erdemli bir insan olayım. Efendim, iyi duygulara sahip bir insan olayım. Diye efendim öğrenirse. Ev limen badehu. Yani kendisini... Efendim, e, şey islah e, etsin diye Yahutta da kendisinden sonrakilere faydası olsun diye ilim öğrenirsin. Peygamber Efendimiz'in mübarek ashabı, tabiin, o mübarek insanlar ne yaptılar? Peygamber Efendimizin hadislerini topladılar, Kur'an-ı Kerim'in efendim izahlarını topladılar, fıkıh bilgilerini topladılar. Kendilerinden sonrakilere kaldı bu büyük. Kitaplar, muhteşem kitaplar, şaheser kitaplar, çok derin ilimler içeren, ihtiva eden kitaplar. Onlardan istifade ediyoruz. Aman diyoruz falan kitap ne kadar güzel açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Orada bir şeyler öğreniyoruz. O adamlar ömürlerini verdiler. Bir hadisi efendim yazmak için Horasan'dan Mısır'a seyahat ettiler. Mısır'dan Yemen'e seyahat ettiler. Neden? Dini bir konuyu. Ben tesbih edeyim de benden sonrakiler okusun. Ben sevap kazanayım. Onlara faydalı olsun diye. Bak. İslam bir, iki şey düşünüyor. Bir, kendi kişiliğiyle ilgili. Kendimi ıslah edeyim. Olgun bir kul olayım. iki başkalarına da faydam olsun diye. Tamam. İl, insan böyle öğrenirse, كتب الله له من الاجر مثل رملي Allah onun sevabını ne kadar verir? Sayıya gelmez. Çöldeki Efendim kumların miktarınca ona sevap yazar. Bir avuç kumu al eline tepsinin üstüne koy veya koyu renkli bir tahtanın üzerine koy. Kaç tane kum tanesi var diye say bakalım bir avucu. Akşama kadar sayarsın. Hocam şu kadar rakam oldu. Biraz da şaşırdım. bilen dersin. Koca çöldeki kumların sayısı kadar Allah ona sevap yazar. Bu niyetle ilim öğreniyorsa. Ama bir de karşı tarafını düşlerim Konu oradan açıldığı için. Hani birisi de ilim öğreniyor ama efendim e, neden öğreniyor? Bir hadis-i şerifte yine Enes radıyallahu anh'ten aynı raviden başka bir kaynakta e, yazılmış. Aynı kaynakta da var. Bir başka hadis-i alalım. Men talebel ilme si yumariye bihil süfe ve yukasire bihil ulemae ve yasrife bihi vücuhen nasi ileyhi feriyete bevve Makada Efendim bir insan ilmi eğer böyle akılsız, beyinsiz, değersiz insanlarla e, münakaşa yapmak için cedelleşmek için öğrenirse, efendim mücadele için öğrenirse efendim ve başka insanlardan ben daha alimim diye fiyaka için daha üstünlüğü üstün olduğunu göstermek, efendim üstünlük. ...çeyini sağlamak için öğrenirse... ...ve... ...ya sırıfe bilir ve ...insanların gönüllerini... ...kendisine meylettirmek... ...yani insanların halkın... ...teveccühünü kazanmak için öğrenirse... ...ne olur o zaman? O cehennemden... ...oturacağı yeri hazırlasın... ...kendisine veyahut oraya... ...hazırlasın kendisine. Oraya gidecek. Oraya şimdiden bilsin yani. ...efendim diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Demek ki ilim niçin olmayacakmış? Cengücidar çekişme, çatışma, kavga için değil. Alim nasıl olur? Öyle sakin bir şekilde dinler, hakkı söyler, karşı tarafın hakkı varsa kabul eder, yumuşak konuşur, mültefil konuşur. Karşısındakine efendim kırmadan hakkın ortaya çıkmasına çalışır. Böyle yapmıyor da efendim ben onu yeneyim, bunu yeneyim. Efendim cedel için, mücadele için münakaşa için bir de başka alimlerden daha üstün olduğum ortaya çıksın. Benim kavuğum daha büyük benim merteben daha yüksek bana efendim e, hükümdar daha çok bahşiş versin vesaire filan ben daha yüksek mevkiye çıkayım filan gibi böyle bir e, amaçla öğrenirse bir de insanların kendisine efendim teveccühünü sağlamak için öğrenirse peki ne olacak yani Bunlar için olmayacak. Allah'ın rızasını kazanmak için ilmi öğrenecek, ilmi efendim yerinde kullanacak, uygun insanlara anlatacak, efendim haddini bilecek, böbürlenmeyecek, başka insanların kalbini kırmayacak. İslam her meselenin iki tarafını söylüyor. Bir de ilme teşvik olsun diye ilimle ilgili iki hadise okuyup konuşmamı bitirmek istiyorum. Men talebe ilmi derece fil kim ilmi onun da İslamı diriltmek için öğreniyorsa Heh, Türkiye'de İslam bilgiler biraz zayıfladı ben İslamı öğreneyim de İslamı dirildiğim bu güzel İslam herkes tarafından bilinsin mesela diye öğrenebilirsiniz böyle bir niyetle İslam'a hayat kazandırmak için onunla İslamı canlandırmak için ilim öğrenirse onunla peygamberler arasında cennette bir derece fark olur. En üstte peygamberler hemen onun altında en yakın derece alimler. E bu için bu yüksek dereceyi bulacak. Çünkü İslam'ı yüceltmek niyetiyle ilim öğrendi. İslam'a hizmet aşkı taşıyor. İşte bu maksatla ilim öğrenmeliyiz. çocuk çocuğumuzu bu maksatla ilim yoluna sevk etmeliyiz. Ben ilahiyat fakültesinde hocayken arkadaşlara söylemiştim. Yani bence birinci sınıflarda ilmin ne maksatla öğrenilmesi gerektiği, hangi hangi kötü niyetlerle öğrenilmemesi gerektiği okutulmalı ilk önce. Sevabı anlatılmalı insanlar. Ondan sonra kopya çekerek değil de ilim sevabı olduğu için efendim Allah rızası için çalışarak ilim öğrensinler diye. Tabi ilim öğrenecek bir insan ne yapması lazım? kendisinin uygulaması lazım. İyi şeyleri, bildiği iyi şeyleri yapması lazım. Kötü olduğunu bildiği şeyleri de yapmaması lazım. Halka e, talkın verip kendisi salkımı yutmaması lazım. E peki böyle yaparsa bir insan ne olur? Yani ilim öğreniyor ama efendim e, ilmini uygulamıyor. Adam çok büyük alim. Doktor çok iyi. Doktor sigaranın efendim çok zararlı olduğunu söylüyor. Fakat Efendim, ağzında sigara dolaşıyor. Bir doktor yakalandı çok onun namına çok utandım ben yani gazeteler yazdı seneler önce doktormuş tam o sırada da belediye efendim şehir üzerinde duruyordu işte sokakların kaldırımların temizliği vesaire filan kirletilmemesi tükürülmemesi vesaire filan e, olacak e, Allah'tan yani çok acı bir durum. Yani birisi kaldırıma tükürdüğü zaman gazeteciler var belediye var başkan var filan hemen çıktılar ortaya efendim niye tükürdün filan e, tabi tükürmek yasak kaldırımlar aslında aslında ama kim dinler e, kim uygular kim tükürene cezayı verir herkes e, efendim bunun böyle bir cezası verildiğini görmemiştir i̇şte olacak e, tüküren adamı çephe çevresi sardılar niye tükürdün kimsin gazeteciler fil, e, efendim resim çekiyor herkesi şey yapıyor filan Adamın anlaşıldı ki sonunda mesleği doktor tutmuş. Haydi, duyur bakalım. Ayıkla pirincin taşını.